açık beyin neuropolitika, neurosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit. Günaydın efendim. Günaydınlar. Final programı öyle mi? Yani e, bir hafif gariplik çöktü Hı. de. Yürek yakıcı oldu. Yani ara ver, verme demiştik en son. Hı, hafta. Hatta yani sen ara verme düşüncesini Giddi. gündeme getirmiştin. Ben ciddi ciddi bırakıyordum yani. <gülüyor> Neyse ki nihilizminin önüne geçtim değil mi? Aslında açık radyo pek alışık değil böyle. Kışın ara vermeye genelde yaz ara verilir de. Kışın tekrar başlar olsun. Mal bitti ya. Evet biraz ona enerji tükettik. Yani dedi. şöyle geçen sefer de söyledim. E, yapılan araştırmalarla ve oluşan konseptlerle e, kavramlarla e, Bizim çok... onları aktarmadaki hızımız... Hah. <gülüyor> Hayır bir de atmaşı Zamandaşlık, zamandaşlık çok önemli bir problem. Yani yani 10 sene önce belli olan bir şeyleri didaktik olarak aktarma o ne keyifli bir şeymiş. Aslında biz ondan yana değiliz de. Sonuç olarak e, iki program arasında işte şu konuda ...FMR'la ilgili ne yapıldı? Filan gibi bir arayışa. E i̇şte değil mi bir şey? <gülüyor> e, büyük... ...Anchorman'ler olsaydık... ...altımızda e, bir dolu e, şeyimizle... editörümüzle birlikte... ...belki de ömür boyu evet. sürecek e, programlar yapardık da. Kesinlikle katılıyorum. Ha. Kesinlikle katılıyorum. E, i̇kimiz tek başımıza. bu Şimdilik bir ara vermeyi hak etti. Evet. Ne yapmış olduk? Bir buçuk yıl oldu değil mi? Bir buçuk yıl üç program. En Nisan yani, 2010... Evet, Nisan 2010... Üç program dönemi oluyor. Ee, evet, yani... Ee, işte bir, bir bu tür bir programın ömrü için... Ortalama, vasati bir şey diye. Yani bu programı e, ilgiyle, merakla... Kimi zaman heyecanla izleyen dostlardan... Peşinen bir özür dilemek gerekiyor. E, affetsinler bizi. Ama bu geçe, geç, geçecek olan zaman... Bilsinler ki bir birikim zamanı. Heh, değil mi? Sen çok daha iyi bakıyorsun iletişim kanalımıza. Oraya e, <gülüyor> yağan yağmur gibi istiyor. <gülüyor> Yağ, tekrar. Ya yağmadı, yağmur gibi yağmadı. <gülüyor> Aslında yağmur gibi yağsaydı beni o kadar yağmur kadar etkiler miydi? Onu bilmiyorum ama çok şeydi. E, sağlam iletişim. Evet gibi. evet, değil mi? Bir şey. <gülüyor> Tatmin edici iletişimimiz oldu gerçekten. İnsanlar oldu efendim. E, Açıkbeyin.com adresimiz açık kalacak. Baki kalacak. Peki. Baki kalacak. E, ondan e, iletişimimizi rahatlıkla sürdürebiliriz. <gülüyor> e, şey demiştik. Hani e, bu bir buçuk sene içinde... E, ...kimi zaman tekrar da olsa hangi konulara... E, değinme şansımız oldu Hangi konulara girdik e, Ve buna karşın e, Gerek veri eksikliği nedeniyle Gerek de birazcık çekindiğimiz için Hangi konulara giremedik Yani böyle bir şey yapalım Değerlendirme yapalım e, Demiştim Sen de bir retro, retrospektif olarak Böyle bir şey yapabiliriz demiştin ee, elimde bu programların çoğuna gelmeden önce e, işte burada daha rahat konuşabilmek adına hazırlanmış olan e, bir külliyat var. E, programların tamamı değil bu. Programların tamamı, tamama yakını podcast'te e, hı hı. arşivlenmiş durumda. Yani dostlar e, açık beyin e, radyo, e, Açık Radyo'nun internet sitesindeki podcast'te bir iki program dışında e, orada arşivlendiğini göreceklerdir. Çok kolay konuştuğumuz konular oldu. Oldukça da zorlandığımız konular. Hı, evet, pek e, meraklandığımız e, hani biraz da genç bir e, alt disiplin olan sosyal eee nörobilimde değil mi sosyal kolektif evet, nörobilim. Evet ee, evet işte hani ülkenin dünyanın <gülüyor> gidişatıyla da e, kolay analogiler e, kurulabileceği için evet. bu alan bizi heyecanlandırdı. Faz, fazla konuştuk. tabi ee, ee, tabii ço çoğu zaman e, şey yaptık zaman zaman eee e, ...gerek mesleki pratiğimiz içinde olan... ...gerekse dikkatimizi çeken... ...hastalık ve hastalar üzerinde bu konuda... ...konuşmayı denedik. Ee, pek... ...mesleki sınırlarımız içinde... ...kalmasa da sık sık otizm gündeme geldi. Otizm... ...adı altında toplanan... ...hastalıklar grubundan bahsetmeye çalıştık. Evet, yine sosyal yeteneklerin... E, ...edinilemediği bir... bir evet. ...hastalık prototipi evet. olarak herhalde. Evet ama... Ee, daha güvenli daha güvenli ve kendinden emin şekilde üzerinde konuştuğumuz ee, programın izleyicilerinde ezber ezber yaratmış olabilir bir ünlü vaka. İşte bu demir yolu işçisi olan e, Boston yakınlarındaki Finans Gage. Ondan bahsederken e, adamın e, kafasına demir çubuk saplanmadan önceki ve sonraki hallerini karşılaştırıp e, sonradan da işte bilimciler tarafından ispatlanan, şekillendirilen o beyin bölgesinin etkilenmesinin kişide e, özellikle sosyal davranış problemlerini yarattığını, hatta işte sosyal davranış problemini yaratarak da kişilik değişikliğine yol açtığını söyledik. Demek ki neymiş? <gülüyor> sosyal yeteneklerin optimum gelişmesi için özel bir beyin bölgesinin Eh, salim kalması sağlam evet. kalması <gülüyor> o konuda e, şeyimiz yok gerekiyormuş kesinlikle o konuda ve bu bu bu, bu beyin bölgesinde e, evrimde aslında daha sonra genişlediğini bildiğimiz e, ön lobun üçte ikilik ön bölümü ki hmm. buna prefrontal korteks deniyor. Bu prefrontal korteks e, bize şu şansı sağladı iki ana karakter tipini e, yaratma konusunda katkıları nedeniyle bölgesel olarak da gündeme geldi. Yani bu ön ön lobun ön bölümünün dış yan yüzeyi ki dorsolateral dorsa prefrontal korteks deniyor daha çok yönetici yürütücü e, işlevler evet işlevlerden sorumlu beyin bölgesi olarak ortaya çıktı ki e, bu bölgenin planlamaydı soyutlu işte, Do ileriyi görmeydi doğru gibi, doğru e, işlevler e, ve bu bölgenin e, iki taraflı diyelim veya yaygın olarak etkilenme sonucundadır bir şey tipi e, yalancı depresif e, tip denen yani onu bazı özellikleriyle andıran bir tip e, ortaya çıkarttığını söyledik hı hı. Buna karşılık aynı lobun alt ve iç bölümünde ki e, başka konularda bahsederken de sözünü ettiğimiz limbik sistem, emosyonlarla ve bellekle ilgili sistem dediğimiz bölgede birebir yakın olan bölgenin etkilenmesinde de bu sefer e, gereğinden fazla e, müdahil olan, her şeyin içinde olmayı isteyen bir insan tipinin, ortaya çıktığını söyledik ki bu yalancı psikopat e, kişilik e, diye tanımladığımız bir e, davranış şeyine yol açtı. E, davranış biçimine yol açtığını söyledik. E, e, yani her ikisinin birlikte çalışması durumunda iyi kötü normal denen normal denen insanların çoğunun e, gerektiği zaman neyi yapıp neyi yap yapmayacağı, gerektiği zaman e, devreye girip gerektiği zaman aynı koşullar sürmesine rağmen devreye girmemesini izah ettiren bir beyin mekanizması olduğunu söyledik. Yani birisi e, birisi insanı e, adeta tehlikelerden koruyan, öbürü ise tehlike ve e, problem karşısında problemi nasıl çözeceğini e, insana ee, Şaban. Şey evet, evet, evet ne, yani. biyolojik anlamda. <gülüyor> evet, şimdi ne bütün primatlar gibi insanda yenilik arıyor, yenilik bir problem çözme e, gerektiriyor. Aynı zamanda da e, sosyal bir tür madem e, insan e, demek ki bu sosyalliğin organı aslında. ...senin ifade ettiğim prefrontal korteks... Evet. ...çeşitli nüanslarıyla işte... Evet. ...dışı biraz farklı bir iş... ...içi biraz farklı bir iş yapıyor... E, ...enteresan olan burada işte... ...daima... ...ya da kritik olan daima... E, ...göz önünde bulundurması gereken... E, ...optimum gelişmiş fakat... ...bir e, erişkin... ...dönemde hasarlanmış bir... E, ...prefrontal korteksin... E, Davranış biçimi, Phineas Cage buna bir örnekti ama hani değil mi? burayı tutan e, dejanitif hastalıklar, frontal demanslar da pekala o zamana kadar e, son derece makul davranmış bir insana e, asosyal e, problem çözemez, yeniliklerle başa çıkamaz e, hale getirebiliyor. Ya da çok erken dönemde daha çocukluk çağında e, bu bölgeye hasarlanırsa e, sosyal yetenekler sanki bir otistikmişçesine hiçbir zaman edinilemiyor. Evet. Ee, yani ne diyelim e, dolayısıyla hani e, 1860'larda belki işte Broca'nın sol hemisferimizde konuşuyoruz dediği zamandan sonra başlayan bir modüler beyinde farklı işlevleri modüler organizasyonu denilen perspektif bu. Yani ee, Sağla sol farklı olmak üzere, ön ve arka farklı olmak üzere beyindeki farklı coğrafyalar farklı işlevlerle üstlenmiş durumda. Hani bir evrimsel e, psikologlar e, bir grup bunu İsviçre çakısına benzetiyor. E, öyle ya hani İsviçre çakısının en... İlk elinden en sofistikesine çeşitli işlevleri karşılayacak farklı avadanlıkla donanmış durumda. <gülüyor> Belki de işte homo sapiens beyni o en komplike e, İsviçre çakısı da evet. daha basiti sadece bir kesecek çakısı olan ve bir türbüşonu olan işte primat evriminde daha erken basamaktaki. Bir, bir türü şey yapıyor, karşılık geliyor. Ve bu İs İsviçre çakısı bazı insanlar için inanılmaz derecede de ha gündelik hayatın içine girip işlevsellik kazanıyor. En son Cenevre Kongresi'nde e, İsviçre çakını kaybettiğin zaman <gülüyor> içine girdiğin durumu hatırlıyorum da. Yani İsviçre çakı kaybetmemeliyim, <gülüyor> doğru. En kısa zamanda onu evet, <gülüyor> Demek ki ee, dış dünyaya uzanırken, e, ki buna da beceri beyin ilişkisinde değinmiştik doğrusu, praksis konusunda değinmiştik. Alet ve araç kullanma konusunun vücudun bir uzantısı olduğunu ve o alet ve araçlarla vücudun aslında içindeki e, yeteneklerin dış dünyaya daha etkili bir şekilde ortaya ...konmasını sağlayan şeyler... Yani, yani, şey demeye çalışıyorum... ...bu evrimsel psikologlar grubu aslında... ...dil yeteneğini de bir... ...İsviçre çakısında yeni bir... A, ...avadanlık olarak tasarlıyorlar... Kesinlikle. ...dolayısıyla daha önceki... ...primatlarda olmayan... ...kesinlikle... ...hadi bir ne bileyim bir makas çıktı... ...ya da benim söz ettiğin son... ...İsviçre çakımda olduğu gibi bir pro kesici çıkıverdi... ...şimdi... <gülüyor> ...tabii... tabii. Hmm peki söz gelmişken bu İsviçre çakısı zaman içinde yeni şeyler içer, içer içerir hale geliyor mu? İşte geliyor değil mi? Diyorum ya sana kim hangi şeytan İsviçreli düşünürdü onun içine bir sürü o tornavida, makas, işte testere, şudur, budurun yanı sıra bir de pro kesici <gülüyor> koymayın. Demek ki bir çeşit İsviçre çakısında kendi e, filogenizi e, bir evrimsel tarihi var. Evet. Bir de kadınlar için dikis e, Et. eti. E, yani illaki, illaki vardır eminim ki. İsviçre çakısı esprisi içinde. Bunlardan bahsettik. E, bunlardan bahsederken e, bunamalar nedeniyle, bunamaları konuşmamız nedeniyle ee, son yıllarda daha fazla tanımlanan bir bunama grubu nedeniyle yaratıcılığın da ee, daha çok beynin arka bölümleri ve arka bölgeleriyle ön bölgelerinden daha çok ilişkili olduğu konusuna da gelmiştik. İşte görsel alanların beynin arka bölümünde yer alması... Ee, görsel ve mekansal yeteneklerin o bölgelerde olması, dil bölgesinin onlarla biraz daha yakından teması, konsept kavram meselesinin. Dolayısıyla e, bu aşırı plan, program yapan ve onu yapmak zorunda hisseden beynin pek de yaratıcılığa çok fazla hı hı. fırsat bulamadığından dem vurup bu bölgeyi etkileyen bir hastalık grubunun bazı enteresan... ...hastalarından bahsetmiştik. Evet değil mi? Şey, e, e, yani önemli bir kısmı... E, ...ya da ne bileyim işte... ...kayda değer bir kısmı... ...hadi e, diyelim bu önemli kısmı... E, ...istatistik anlamlılıkta bir... ...önemlilik karşılığı gelmiyor belki ama... E, yani yaratıcılığı biraz şey gibi konuşmuştuk, değil mi? Bir bir yaratıcı olmak için vasat dışında hı, hı. E, tasarlanmış ya da ya da e, birleşmiş bir beyne sahip olmak lazım. Evet. E, bu ya gelişimsel olarak yani daha doğuştan e, genetik kodundan sapmış e, bizim gibi. E, vasat ve normal bir <gülüyor> gelişmiş bir e, beyindeydi de bu. E, içinde çılgınlık potansiyelini de taşıyan evet, evet. E, ama pekala işte bu büyük yaratıcılığı potansiyelini de taşıyan bir, bir risk, risk içeren bir durum yaratıcılık. Örneğin Einstein'ın beyninden söz etmiş miydik? Mesela hani e, Einstein'ın beyni e, gerçekten gözle görülür bir e, ağır e, anormallik taşıyor. ...beyin coğrafyasında bir yapı olması gereken yerin çok aykırı bir tarafında duruyor. Hmm. Yani bunu, bunu beyin hala Montreal'de, McGill Üniversitesi'nin müzesinde görülebilir. İşte görenler ve biraz insan anatomisinden anlayanlar derhal görüyorlar bunu bunu bir makale olarak yazan Makker Üniversitesi'nden işte araştırıcılar Einstein'ın o olağanüstü matematik yeteneklerini işte tam da bu anormallik dolayısıyla kazandığı ekstra beyin yüz ölçümü dolayısıyla olduğunu ifade ediyor evet, örneğin evet. senin dediğin öyle bir demans var ki bu demansta eee temporal lobun sol tarafının e, ön bölümü hasarlanıyor. E, kişiler artık tek tek kelimelerin e, anlamlarını yitiriyorlar. E, bu epey sakatlayıcı bir durum ama şaşırtıcı bir şekilde bu kişilerde birdenbire bir sanatsal yetenek zuhur ediyor. Bir hiç o zamana kadar tuval elini almayan, işte palet elini almayan kişiler birdenbire ressam kesiliyorlar. Bu hastaları iyi toplayan özellikle Amerika, Kaliforniya'dan bir grup ve bunun başındaki Bruce Miller <gülüyor> örneğin hastalarının eserlerinden bir sergi açtıydı. Hani e... işte aynı durumu aynı durumu, benzer durumu e... örneğin Alzheimer hastalarında göremiyoruz. Evet ama işte orada da işte yani var bileyim, olan profesyonel niyetine, ressamların ya da profesyonel sanatçıların ne? Alzheimer etkisinde nasıl yıkıldığını görüyoruz. İşte şu ünlü <gülüyor> e, sembolist Otto Molen örneğin Alzheimer hastalığının ilk yıllarında e, galiba şeydir. E, New York Modern Sanatlar Müzesi'nin e, küratörüdür. E, gayet ...ilk yıllarındaki eserlerini... ...överek ifade eder. Bu sayede biraz rahatladı. E, baskıdan kurtuldu. <gülüyor> Picasso'nun o ağır... E, ...baskısından kurtulup... ...kendisini gösterdi. Evet. Tabii ama işte Alzheimer... ...yıkıcı bir hastalık ondan sonra evet. giderek... E, ...çözülür. Enteresan bir şey tabii ki... Evet. E, ...beyin hasarıyla bu... Evet. ...yaratıcılık arasındaki... Yani işte. Işte Iris Murdoğan... E, ...romancılık... Hı -hı yeteneğinden e, açık bir kayıp e, tabii ki Evet o. Evet ee, Tabii bu içerideki e, fantastik ve yaratıcı e, şeyin isteğin Arzunun e, hastalık nedeniyle artık toplumun ve e, dış dünyanın baskılarına önem baskılarını önemsemeden ortaya konma arzusu hı hı, hı. Dolayısıyla biz bunun e, aslında pratik anlamda herkesin beyninde saklı gizli bir şekilde olduğunu varsayıyoruz. O zaman e, bu bizi çok enteresan bir beyin paradigmasına e, götürme şeyi de ta e, taşıyor potansiyeli. Gel bu beyin paradigmasını araya koyacağım müzik sonrasında. E, Hı -hı. Not edeyim unutmadan hangi bir beyin paradigması meselesi? Peki, e, ben bugün e, Nana Muscri'nin e, klasik eserleri seslendirdiği bir CD getirmiştim. Ve burada da e, Franz Schubert'in e, iki bestesini e, seslendireceği iki e, parçayla hitap etmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi serenade. Şimdi dinleyeceğiz. <Sessizlik> dans mes yeux Evet, Frans Schubert'in senel Nana Nanavuskuri'den dinledik efendim. Ee, beyin paradigması dediğim şuydu. E, aslında beynin ne işe yaradığı konusunda e, bile çok farklı düşünce yapıları var. E, bu bir çeşit kontrol organı olduğunu söyleyen bir paradigma. Yani üretenden çok, üretmeye yarayandan çok, e, içinde saklı gizli olan e, potansiyeli nerede ne zaman kullanılacağını karar veren bir şey. E, öyle bir şey çalıştırıyor. Çünkü insanlarda beynin bir lobunun e, herhangi bir yıkıcı hastalık nedeniyle etkilendiğinde böyle fantastik eserler, e, örneğin resim eğitimi almadan... Ee, belli bir geçmişe sahip olmadan ortaya çıkabilmesi ee, böyle bir <gülüyor> şeyi çağrıştırıyor. Ee, veya beynin bu bölgelerinin etkilenmesiyle o işlerle uğraşan diğer beyin bölgelerinin serbest hale gelmesi de diyebiliriz. Ee, bolca sol beyin sağ beyinden söz ettik. Ve e, programı düzenli olarak dinleyenlerin sol beyin aslında daha çok neye yarar, sağ beyin neye yarar e, ve bunun kişili kişiliğimize katkısı nedir, yaşantımıza katkısı nedir e, bir, bir miktar e, şey olduğunu düşünüyoruz, e, öğrendiklerini düşünüyoruz. Yani e, bir yandan sol lafıyla geçen analitik, e, sembolik. E, matematiksel e, mantıklı bir düşünce yapısını dikte eden bir beyin yarısına karşılık holistik e, görsel e, duygularla ilgili işlem yapan e, ve e, <gülüyor> bir şekilde e, an, geleneksel anlamda mantık dediğimiz şeyin dışında çalışmak isteyen bir beyin yarısı. Bunlardan bahsettik. Bu iki beyin yarısının e, bazı tıbbi durumlar nedeniyle ortadan kesildiği, birbirinden ayrı hale getirildiği durumlarda bir beyin modelinin ortaya çıktığını. Evet değil mi? Ona bayağı bir e, meraklı zaman ayırdık. Değil mi? Ayrık e, beyin. Biz, ama, ama, ama yani bizi de e, başından beri çok etkileyen, çok ...ilgilendiren ve heyecanlandıran... ...bir model bu. Ve e, sol beyin ve sağ beynin... E, ...ne işe... ...daha çok yaradıkları... ...konusu 1860 65'lerden itibaren... ...1960'lara kadar... ...neredeyse 100 sene... ...o beynin bütünlüğü içinde... ...gündeme geldi. Ama 1960'lardan itibaren... ...Siperi ve... ...daha sonra Gazianiga isimli... ...araştırmacılar dolayısıyla... Bunların tamamen birbirinden ayrıldığı, e, tamamen olmasa bile yani görme yollarının korunması dışında birbirinden ayrı, ayrıştırıldığı bir deney ortamı doğdu. Ve bu deney ortamında hastalara yapılan e, şeyler, e, deneyler hakikaten birbirinden ayrı olarak e, oluşan beyin yarılarını farklı kararlar verdiğini. Ve birinin, birinin verdiği karara diğerinin itiraz edebildiğini ve dolayısıyla felsefi anlamda e, karşılıkların bütünlüğünün aslında hepimizin beyninde, aynı beyin içinde var olduğunu ve zaman zaman e, şartlara göre ortaya çıkabildiğini bize e, şey yaptı, ter, terkin etti. Bunlardan bahsettik. Ayrık beyin deneylerinden bahsettik. E, beyin ve zihin ilişkilerine bir nebze girmeye çalıştık. E, <gülüyor> e, girmeye çalışırken de nörobilimin yaptığı gibi e, nasıl beyni bölgelerine, loblarına ve bölümlerine parçaladıysak veya ayrıştırdıysak zihinde de ayrıca farklı işlemler yapan, operasyonlar yapan bölümler var mıdır meselesine girdik. Zihnin de beyin gibi farklı şeyler, bölümler içerdiğini, farklı işlemler içerdiğini söylemeye çalıştık. Örneğin zihinde zihinden bahsederken bir beden şaması olduğunu söyledik zihinde. Değil mi? Yani bu beden şamasının e, bedende bir eksilme olduğu halde bile bedende bir eksilme yaşandığı halde bile korunmaya devam ettiğini Hı, sen büyük bir keyifle e, Moby Dick'ten Kaptan Ehap'tan söz ettiğin evet Kaptan Ehap edebiyata daldığımız zaman yani Kaptan Ehap'ın e, <gülüyor> gemi maragozuna e, kızması e, ve en mükemmel tahta bacağı yaptığı halde bile niye beyninin bu mükemmeliyeti kabul etmedi? Kesinlikle, kesinlikle. Son derece şey. Ee, ve hani e, biz hep bunlara yakın olduk zaten de bu beyin programı içinde. Çünkü niye hayalet uzuv düşüncesi <gülüyor> Kaptan Ahab'ın ee, evet, kesilmiş olan, ampute edilmiş olan bacağının uzantısını beyninin sürekli, ...daha iyileştirip onun orada olduğunu varsaymasın gemi gözünün mükemmel e, bacak protezi kompansa edemiyordu bir türlü. Evet, bu bize ilginç düşünceler çağrıştırdı. İnsanın sosyal dünyada ve kültürel yapısı içinde e, olmayan şeylere inanma yeteneğini... ...ve ya bir zamanlar olup da ondan sonra... Artık olmamaya çalışan şeyler konusunda inancını sürdürdüğünü, ee, inanılmaz derecede çağrışımlar yaptı bize. Ee, beyin ...vehmediyor... diyor onun <gülüyor> onun olmaya devam ettiğini. Etebiyattan ee, e, başka örnekler de vermiştik. Ee, <gülüyor> Bunlarla bağlantılı olarak sürdürmeye çalıştık. Belki de programın ilgi çekmesi. Biraz da bu yüzden oldu. Herkes e, beyin hücrelerinden, beyin bölgelerinden sadece bahsedeceğiz diye beklemedi belki ama bek, bekleyenler de birdenbire bir edebi eserle karşılaşıp bunun içindeki kavramlarla karşılaştılar. E, bütün olarak sağıyla soluyla, önüyle arkasıyla beklenenden daha fazla işlem yapan, ...ve daha hızlı işlem yapan bir organ olduğunu... ...söylemeye çalıştık beynin. Mesela biraz önce Einstein'dan bahsederken... ...Einstein'in beyni, beynindeki... ...anormalliklerden bir tanesinin... ...destek dokuzu... ...denen glia... ...adı, adı verilen... ...bölgedeki destek hücrelerinin... ...normal insandan... ...ikimisti daha fazla olduğunu... ...ama e, beyin... E, ...kabuğundaki hücre sayısında... ...pek önemli bir değişim olmadığını... ...dolayısıyla... Einstein'in beyninin bile her şeyin bağlantı olduğunu ve beyinde her şeyin bağlantı sonucunda ortaya çıkabildiğini bize terkin ettiğini şey yaptık. Hem anladık hem de aktarmaya çalıştık. Bununla ilgili en son karşılaştığım örneklerden bir tanesi Orhan Pamuk'un Saf ve Düşünceli Romancı isimli en son yazdığı küçük... Kendisi kitap bile demiyor ona. <gülüyor> Ama e, orada kitabın başından sonuna kadar bir türlü kullan, e, kullanmaktan vazgeçmediği bir örnek. Tolstoy'un Savaş ve Barış'ında Anne Karenina e, örneğinde. E, Anne akşamüstü bir davet sırasında dans ettiği yakışıklı subay... Trenin tesirinde, trene bindiğinde e, kitap okumaya çalıştığı halde bir türlü okuyamaz. Ve aynı zamanda dışarıda lapa lapa kar yağmaktadır. Romancı bize Anna Karenina'nın bu etkilenmesini söylemez. Anna Karenina'nın duygularından hiç bahsetmez. Ve o dışarıda yağan karla Anna Karenina'nın treni, trenin penceresinden o kara bakışında... ...biz anlarız ne tür bir çelişki yaşadığını, ne tür bir şey e, çünkü evlidir ve kocasına dönmektedir. Beyin bu tür bir organ. Yani e, hep somut, hep nesnel, hep karşılaşılan şeylere göre mutlaka beklenen aritmetik bir e, mantıklı bir sonucu vermiyor. İçin içinde duygular var, duyguların ifade ettiği sembolik şeyler var... Düşünceler var, ona ben çok şey yaptım. Dolayısıyla örnek olarak en yani son örnek olarak, onlardan bahsetmeye çalıştık. yani bu değil mi işte şey bu şimdi ve buradan bağımsız olarak introspeksiyon yapma, ...içe dönme, içe bakma da aslında benim de özel bir coğrafi gerektiriyor. İşte tekrar tekrar konuştuğumuz Kesinlikle. prefrontal <gülüyor> korteks. Ee, bu prefrontal korteks bir organizmada ne kadar gelişmişse o kadar e, o e, türe ait birey kendini şimdi ve buradan bağımsız o andaki algı girdisinden bağımsız e, bütün geçmişini gözden geçirecek geleceğini o şekilde planlayacak şekilde bir bir introspeksiyon yaptırıyor senin anla karnin inanda Muhtemelen depalapa kar da bu şekilde bir introspeksiyon kesinlikle e, peşinde evet. kesinlikle, kesinlikle yani e, insanların beynin keşfedilmediği ve beynin ne işi yaptığını hala belli olmadığını Söylemelerindeki murat, giz, gizem, galiba mevcut olan verileri insanla birlikte düşünmemekten kaynaklanıyor. Yani burada yüz milyar hücreden ve bu hücrenin trilyonlarca aralarındaki bağlantılardan söz ediyoruz. Ve bir e, inanılmaz ve insan zihninin alamayacağı hızlı ceryan eden işlemler, ...farklı beyin bölgeleri tarafından... ...ortaya konan işlemler... ...ki yapay beyin çalışmaları da... ...açıkçası... ...bence sınıfta kaldı yani... ...bunu canlandırmakta ve... E, ...bir model olarak... ...yaratmakta... ...bizi çok hayrete düşünen, şaşırtan... ...inanılmaz derecede... E, ...gerçek üstüymüş gibi... ...bir algılama ve... E, ...şey... E, kavramlaştırma içine götür, götüren bir çalışma sergiliyor. Yani bunu e, bir kalbin, bir karaciğerin e, çalışması modelinde olduğu gibi anlamaya çalıştığımızda çok yavan bir model ortaya çıkıyor. E, daha işte değil mi? Dağmen <gülüyor> e, kritik bir tartışmaya parmak bassın. de şey, belki antikiteden biri var olan şey. Hı hı zihinlerde e, temsil ediliyor Zihin beyinde temsil edildiği aslında moderniteye karşılık gelen bir e, düşünme biçimi ama modernitede bile ne kadar dalgalanmıştır neyse hani bir e, ilk dönemimizin son müzik arasını verelim de bunu, evet. bunu konuşarak bitirelim belki tabi tabi ee, yine Franz Schubert'in bir bestesini Nana Muscuri'den dinleyeceğiz Der Lindenbaum ne bir şey söyleyebilir mi? Yani Schubert şarkılarından <gülüyor> Namamuskrik katkısı. İyi, hoşmuş doğrusu. Bu göğütemi de şimdi çıkaramadım birden ama. <gülüyor> ee, şey nerede kaldık? Ee, e, zihin nerededir? Değil mi? İşte bütün bütün tarih aslında zihnin sonunda beyine yerleştirilmesiyle ilintili. Ee, sonunda beyine yerleştirildi de ne oldu aslında evet, çok çok da bir evet. şey olmadı çok Mesela, Hayır işte esas problemimiz, esas meselemiz bu zaten. İşte gençlere bırakılacak gençlere değiliz yani biz belki bize de bırakalım yani sürüyor merakımız ama yani sonuçta şu söz, şu söz bizim başından beri ısrarla savunduğumuz geleneksel ve beklenen bir beyin programı olmadığımızın ve böyle bir şey yapmakla hiç uzaktan yakından alakamız olmadığının son derece net bir ifadesi. Biz, biz o anlamda bir yolun yolcusu değiliz. Yani şurada beynin zihinle ilişkisini tartışırken derlimden bağın dinlendiğin zaman beyinde neler olduğu ve bizim nerelere gittiğimiz konusu başta başına bir araştırma konusudur. Ve henüz sonuçlanmış bir şey değildir. Onun için biz e, evli bir sürdüğü sürece beyin hakkındaki meraklarımızın devam edeceğini ve hemen hemen her gün yeni ve çok ilgi çekici şeylerle karşılaşacağımızın bilincinde olarak ara verme diyoruz. Çünkü belli bir birikim dönemine ihtiyacımız var. O birikim döneminden sonra tekrar konuşmaya başlayabiliriz. Tekrar örnekler getirebiliriz ve e, beynin aslında ne yaptığı ve insanın nasıl bir katkı sağladığı konusunda arayışımızı sürdürebiliriz. Ama bütün bugüne kadarki programlarda söylediğimiz sadece sadece bir model organ ve model bir zigin oluşturduğu konusudur. İşte bugün aradan 100 yıl geçmesine rağmen. Psikanalizin devam etmesi, ne kadar nöropsikanaliz dense bile dünyada hala çok ilgi çekici bir alan olarak devam etmesi bile salt beyin biliminin insanı ve bireyi daha çok açıklamakta henüz e, yeterli bir paradigma geliştirmediğini bize söylüyor. Ne dersin? Ee, i̇yi hadi bunun bunun konuşarak e, bitirelim. Aslında e, işte bu Paul Broca'nın e, sol hemisfirimizle konuşuyoruz dediği 1865 bir milada karşılık geliyor çünkü işte beynin bir modüler organizasyona sahip olduğu farklı işlevlerin asimetrik ve farklı coğrafyalarda temsil edildiğini ifade etmiş oluyor böylece. Fakat değil mi işte o bunun üzerine bir 150 yıl geçiyor. Daima püristler saf bir saf teorisyenler bu ...kaba indirgeme karşısında... ...daha sofistike teoriler... ...geliştiriyorlar psikanaliz böyle bir şey tabii ki... ...hani Sigmund Freud aslında... ...fizyolojiden geliyor... nörolojiden geliyor... ...daha sonra sırf... ...bilgi teorisi açısından saflık adına... ...psikanalizi... ...bütün... ...değil mi işte bu... nörolojik biyolojik kavramlardan temizliyor... ...umudu günün birinde... ...safir... Nörobilojinin öyle gelişmesi ki bunu açıklıyor olması. Ama bunu derken şey daima beni endişeye düşürüyor. Nörobiyoloji öyle bir kavramsallaşacak ki e, psikanaliz düzumsuz hale gelecek. Onu indirgeyecek. E, işte klasik e, Amerikan e, daha sonra nörofelsefe denilen durumun o indirgemeci anlayış e, Psikoloji aslında bir halk inanışıdır. Aslında bir bilim değildir. E, günün birinde neuroscience öyle gelişecektir ki ...psikolojiye de gerek kalmayacaktır. Böyle değil besbellik. Besbellik günün birinde... ...öyle bir... ...dönüm noktasından ya da... ...kendi tahrir meydanımızdan geçeceğiz ki... ...yeni bir izdivaç... ...gerçekleşecek. Son derece... ...sofistikasyona uğramış olan... ...insan bilimlerine ait... ...kavram dizileriyle... ...aslına bakarsan... ...birçok açıdan daha... Prematür olan, daha az gelişmiş olan e, nörobiyolojinin kavram dizileri birbiriyle artık barışık hale gelecekler e, değil e, O zaman ancak işte hani ne bileyim artık e, kuşkusuz kabul edilmiş olan değil mi? Bir, bir, on, binlerce yıl boyunca zihin yüreğin bir e, ürünü olarak görüldü. İşte dört tane ki antikite öncesinin teorisi neydi ki Hristiyanlığa kadar sürdü o? Dört humor teorisiydi değil mi? İşte, işte kara safradan başlayıp devam edelim. Evet. Bunların içinde beyin yoktu. Galen ventriküllerden söz ediyordu. Beyin dokusunun kendisinden değil. Yani dolayısıyla hani beynin zihni üreten organ olduğunu kabulü son derece yeni. Beynin farklı coğrafyalarının farklı işlevselliklere karşılık geldiğini söylemek son derece yeni. Dolayısıyla yani Freud'u kınamak hiç gerekmiyor. Bir, bir şekilde Hayır, bu, yani. bu, bu, bu manasız tartışmalar sürerken kendi e, teorisini e, epistemoloji açısından saflaştırmaya çalışması e, bakımından. Ama işte Hayır, üstelik e, Freud'un dehası ortaya çıktığı tarihsel koşullarla yargılanmalı ve değerlendirmelidir. Öyle bir dönemdir ki psikiyatri ve nöroloji sadece insanların otopsi yapılan beyinlerindeki bulgular e, temelinde ayrıştırılır. Eğer otopside çok gözde görülen <gülüyor> ve dikkate çeken e, bir bulgu varsa insanlar nöroloji tarafına ayrılır. Hı -hı. Yoksa da Hı -hı. psikiyatri terbiye. Klasik ya. kartezyen ayrım değil mi? İşte, de şey. Yani şimdi e, geçen günkü çapada anlattığın ders e, tabi burada dinleyiciler ayrıntısını bilmeyebilirler. Ama sonuç olarak konuşma bozukluklarının afazinin tarihinden den vurarken, Önceki parlak düşüncelerin... ...önceki son derece parlak düşüncelerin... ...karşısında... beynim bir bölgesinin... ...eridiğini veya işte... E, ...hasara uğradığını... ...söyleyen adam esasında... ...ölümsüz olmuştur. Ama... E, ...sadece konuşma bozukluğu için... ...bu parametre... E, ...çok dikkati çekmiştir... ...ve söylenmiştir. Daha ince... ...davranışsal ve tırnak içinde... ...ruhsal problemlerin... ...beyinde karşılığı... ...o anlamda bulunamadığı için... ...bu tarafı... ...bu tarafa ayrılmıştır ve... ...Freud... E, ...düşüncelerini ortaya attığı zaman... ...oldukça kaba bir... ...nörobilim anlayışı karşısındaydı. Ve... E, ...kesinlikle... ...o kaba bilim anlayışı... ...ee... Kaba evrimciliğin ve kaba nörofizyolojinin ve nöronentümünün getirdiği bir anlayıştı ve buna karşılık capcanlı insan ve insan işlevleri vardı. Dolayısıyla yani bugün geldiğimiz noktada bile eğer nörobilim hala model kurmaktan bahsediyorsa birey anlamında senin benden farkını eee e işte tam da tam da bu, bu mevzuyu konuşalım. Yani bana sorarsan psikanaliz hala eskimiş değil. E, bir insanı kendi mana dünyasında hermenötik olarak geriye okumaya yarayan bir teori bu. Eee bunu henüz henüz yapıyor değil. Daha Hayır. yeni yeni işte bir tek bir bireyin e, ontolojisini e, <gülüyor> emsalsizliğini anlamaya yönelik sorular soruyor. Bu açıdan daha çok daha primitif aslında ait olduğumuz kesinlikle kesinlikle bilim alanı. Yani abi ama işte bu sorular yavaş yavaş sorulmaya başlıyor. Ne e, dolayısıyla psikanaliz kadüktür. Ne e, nörobilim, nörobilim e, hani zaferini ilan etmekte ve bütün işte insan bilimlerini kendine indirgeyebilecek duruma gelmektedir. Ne de bir bir de, ne de bir ortak eee yönü görülmekte deyim yerindeyse ama ama tabii ki işte, e, her 10 yılı geriye doğru bakıp birbiriyle kıyaslarsak muhtemelen iyimser e, olmanın e, bir sürü delilini görmekten de mümkün. Evet, evet. Zaten. E, bu... Bundan sonraki programda bunu tabii işte olur. ara verdiğim ara vermemiz meselesi burada anlam buluyor ve e, umuyoruz yinerde çok şeyler söylemeyi farklı şeyler söyleyebilmeyi ama hiç acelemiz yok. Hı. Yani. Yeniden oturduğumuzda biz bir bilimsel devrimi görmüş ve bunun ardını e, tartışıyor olma ihtimalimiz düşük. Çok düşük. Ama e, yine belki de kim bilir pillerimizi doldurmuş daha enerjik. Bizim Çok düşük. Durumda yeniden Çok düşük. burada konuşabilir hale giriyorsunuz. Evet, evet. İşte bu e, şeylerle, düşüncelerle ve temennilerle... E, veda mı edelim diyorsunuz. Veda edelim. Peki. E, efendim... Ne, ne diyelim? Bir, bir sonraki programa, bir sonraki döneme kadar. Evet efendim. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız efendim. Kendinize iyi bakın. Açık Bey My brain is always ticking my brain My brain is always ticking my brain